فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق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 günahları ancak sen bağışlarsın. وَغْفِرْلِي مِنْ عِنْ لِكَ Ya Rabbi kendi katından bir mağfirette beni bağışla. اِنَّكَ antel, غَفُورُ rahim. Çünkü sen gafursun. Bağışlayansın. Rahimsin. Mümin kuluna merhametli olansın. Ve ne yapıyor bu şekilde? En güzel isimleri Allah Azze ve Celle bizlere kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetinde bizlere öğretiyor.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 Yüzünün seyretmenin lezzetini senden dilerim diyor. Yani düşünün cennet bütün nimetiyle cennet ehlini açılır ama Allah Azze ve Celle'nin meçhinin yüzünü seyretmek o nimetlerin hepsini ne yapıyor? Unutturur. Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Aleyhisselam'ın duasında buyurduğu gibi onun meçhine yüzüne bakma lezzetini hepimize tattırsın kardeşlerim. <Gülüyor>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 Yani şimdi Bilgile ve Fırat hadislerde de gelmiş. Çünkü deniz şeylerinden, ırmakların nehirlerinden, cennette doğan ırmaklardan iki tanesidir. Ya isimler önemlidir. Güzel isim koymak lazım. Evet. Hadiste gelen ''İnallâhe leyse bi'e'ver muhakkak ki Allah Azze ve Celle'' şaşı değildir.